Evet arkadaşlar, selamlar aleyküm, hayırlı akşamlar. E, C şubesinde 9. intere kalmıştık. i̇bn Sina'nın <gülüyor> psikoloji <gülüyor> teorisi, psikoloji anlayışı ve bilgi teorisi arkadaşlar bu akşamki e, konumuz olacak. Bir önceki e, sınıfla bir silahın metafizik anlayışını yaptık arkadaşlar. Sizde bir eksik dersiniz var. Onu da haftaya, önümüzdeki hafta içi bir akşam yapabiliriz. Ben bir şeyle görüşeyim. Arkadaşlar görüntü sorunu herhalde basmamıştım şeyi Tamam. Evet. Evet arkadaşlar, e, dolayısıyla e, şey diyorduk ha. E, bir eksik dersimiz var onu haftaya yapalım. Haftaya iki sınıfı da aynı ünitede e, devam edelim inşallah. 11. ünitede kaldık birazcık. Bir eksiğimiz var. Siz de onu bitiririz inşallah. Şimdi arkadaşlar bu akşam Ebû Sina'nın psikoloji ve bilgi teorisini göreceğiz. Geçen hafta Ebû Sina'nın hayatını, eserlerini, ondan sonra genel anlamda felsefe anlayışı ve e, İlimler Tasnifi konusunu görmüştük. Eee Şimdi e, felsefesinin bazı bölümlerinden ayrıntılı dersler yapacağız. E, i̇ki e, ders yapacağız bu şekilde. Bir psikoloji ve bilgi teorisi, ikincisi de haftaya metafizik. Arkadaşlar başlamadan e, bir hatırlatma yapayım. E, e, ondan sonra başlayalım. E, geçen hafta bir ekmetim verebiliriz demiştim. Onu bu hafta görüştük. Ekmet'in vermiyoruz arkadaşlar. Dolayısıyla 7. üniteden sonra sizlerin final konuları bunu da baştan söyleyelim. Evet. ilk 7 konu yok. Ondan sonra sonraki 7 konudan soracağız final konularınızı ve Ekmet'in de ekleniyoruz arkadaşlar. Dolayısıyla 8-14 arası konulardan sorumlusunuz. Evet. Şimdi konumuza dönebiliriz. i̇bn Sinan'ın psikoloji anlayışı ve bilgi teorisi. Evet arkadaşlar. Psikoloji bugün bizim psikolojiden anladığımız mana değil tabi. i̇bn Sinan'ın psikoloji anlayışı daha geniş bir tabana oturuyor. Fakat ortak oldukları alanlarda var. i̇bn Sina ilmun nefs olarak adlandırıyor psikolojiyi. İlmun nefs ile işaret ediyor bu alana. Eserlerinin günümüze ulaşan asiklobatik eserlerin hepsinde de böyle bir bölüm var. Nefse dair ilim. Şimdi arkadaşlar bu konu, yani nefs dediğimiz konu, nefs dediğimiz e, şey, e, kavram. Şöyle temellendirelim. Bir kere sadece insan için kullanılan bir kavram değil filozoflarda. Birkaç usus var. Önce bunları işaret edelim, ondan sonra konuya geçelim. E, nefs kavramını filozoflar e, dört varlık için kullanıyorlar. E, bu dört varlıktan üç tanesi bizim içerisinde yaşadığımız alem daha doğrusu alem demeyelim daha daraltalım dünya bunlar bitki, hayvan ve insan bu üç e, türdeki canlılık alametine filozoflar nef diyor arkadaşlar. Bunu bir baştan söyleyelim. Yani biz böyle nef diyeceğiz sürekli bundan sonra ne kastediyor? Geniş mana da ve dar manada kullanacağız. En geniş manada bu dört varlık kategorisi için kullanıyor. Üç tanesi bizim içinde yaşadığımız dünya dediğimiz bu, yani bu dünyayı kastediyoruz. Bitki, hayvan ve insan. Bir dördüncü varlık ise gök cisimleri. Gök cisimlerinin de bir nefsinin olduğu kabul ediyor arkadaşlar. Yani gök cisimlerinin dönme hareketlerinin yapmalarını onların Aklı ya da nefsi diyebileceğimiz e, tarafları meydana getiriyor. Yani e, onların da bir bedenleri var, bir de e, aklı, akılları var. Firozoflar bunlardan da diyor. Tabii bizim e, konumuz ise bu akşamki e, bölümde daha ziyade bu üç varlıktan başlayacağız. Bitki, hayvan ve insan. Sonra bunu daraltacağız, insana e, odaklanacağız. E, insana odaklandığımız zaman arkadaşlar filozoflar nefs kavramı insanın bedeni dışındaki varlık alanı için kullanıyorlar Bunlar hep e, aslında e, konuyu son derece basitleştiren e, anlamamız için kolaylaştırdığım ifadeler e, nefs ile filozoflar insanın bedeni dışındaki varlığını kastediyorlar filozofların arkadaşlar insan anlayışı yani felsefenin bir şeyi insandır insan üzerine bir felsefe bir bölümü de varlık, felsefesi, ontoloji, anlaya dair metafizik, teoloji ve insana dair de e, psikoloji, bilgi teorisi, epistemoloji ve e, ahlak ve siyaset felsevesi. E, şimdi insan peki nasıl bir varlık? Önce onu temellendirmek lazım. Lüzozoflar bu anlamda bu meselede e, ikili bir varlık yani dualist dediğimiz bir varlık e, anlayışına sahipler. İnsanla ilgili olarak insanın bir bedeni var bir de bedeni dışındaki aklettiği, düşündüğü, duygularını e, duyduğu, hissettiği bir varlık kategorisi var arkadaşlar. Yani <gülüyor> insan maddi ve cismani olarak bedenden e, ve bir de akli ve manevi olarak da mefsen meydana gelmiş ikili bir varlıktır. Filozoftun insan anlayışı arkadaşlar özünde bu. Ee, Tabi biz buraya geleceğiz ama dediğim gibi önce e, bitki, hayvan ve insanda nefs ortak olarak kullanılan bir e, tabir. Bu ne anlama geliyor? Önce oradan başlayalım. Şimdi arkadaşlar e, filozofların e, bir nefs tanımı var. Organik doğal cismin ilk yetkinliği şeklinde. İbn-i Sina da bu tanımı kullanıyor. Organik e, arkadaşlar, organ dediği buradaki organiklik günümüzü anladığımız manada değil, bedeni olan demek yani organ Yunanca'da uzun organ Türkçe'ye kullandığımız manada organı olan doğa dünyasındaki yani nedir onlar? Bitki ve hayvan ve insandır, bitki hayvan ve insan organı olan bu üç e, varlık türünün e, ilk canlılık halidir arkadaşlar. Ee, bu ilk canlılık hali, ilk yetkinlik ilk canlılık e, halidir. Bitki de bu, e, beslenme, büyüme ve üreme bakımındandır. E, hayvanda beş duyu ve iç duyularla duyu e, alma ve bir de hareket etme bakımındandır. İnsanda ise hangi bakımındandır? Akletme bakımındandır yetkinlik. E, fakat canlılığın ilk alameti, e, tabi ilk... O, Etabda daha farklı bu varlık canlı türlerine. bitkiler topraktan tohumu yarmak suretiyle meydana gelip onda canlılığın ilk etkinlik hali budur. Şeyde hayvanda daha başka bir şeydir. İnsan anne karnındaki cenn aşamasındayken ruhun ona gelip girmesidir filozoflar göre. Şimdi arkadaşlar dolayısıyla böyle bir ortaklık var. Her üçünde de canlılık. Canlının ilk alametleri ilk hali, itkinlik hali diyorlar bunu filozoflar o açıdan bu üç varlık e, türü e, ortak bir yapıya sahip nedir? Her üçünün de e, her üçünün de nefsleri var. Fakat az önce de söylediğim gibi e, birazdan göreceğiz e, arkadaşlar e, sayfa 28'de bir e, tablomuz var. O tabloda Ayrıntılı olarak üzerinde duracağız inşallah. Bitkinin, hayvanın ve insanın nefs sahibi olması farklı farklı şeylerdir. Yani bitki, bitkinin nefs sahibi olması, bitkinin bir takım özellikleri ve güçleri bakımındandır. Yani bitki artık bir canlı türü olarak meydana geldikten sonra onun canının olması bazı şekillerde tezahür eder. Bir takım şekillerde. Bir takım özelliklerle tezahürede. Hayvanda bu biraz daha farklıdır. insan da farklıdır. E, şimdi burada anladıktan sonra arkadaşlar isterseniz o tabloya geçelim. Tablonun bir açıklaması var. Tabloya kadar olan kısımda 3-4 sayfa. E, ama e, ben tabloyu açıp oradan anlatmak istiyorum. Siz daha sonra tekrar buraya e, dönersiniz. E, buraya kadar bir soru var mı arkadaşlar? Önce onu şey yapalım. Buraya kadar neyi anlattık biz? Nefs nedir dedik. Nefs, dört varlık e, türünün ortak olduğu e, bir akletme ve canlılık alameti. Üç tanesi doğa dünyasında, bir tanesi gökler dünyasında, akıllar dünyasındaki bu gök isimleri için söylenen bir şeydir. Gök akıllı, e, bunu söyledik. Sonra ikincisi, e, üç canlı türündeki ortak olma bakımından nefs'i tanımladık. Buna göre de ortak organik doğal cismin ilk etkinliği dedik arkadaşlar. Şimdi bunları söyledikten sonra bitkide, hayvanda ve e, insanda nefs ne anlamıydı? onu anlatacağım. Herhalde bir soru yok anladığım kadarıyla. Şimdi sayfa şu e, 28'i bir açalım. <gülüyor> Şimdi arkadaşlar burada ee, şöyle düşünelim. Bu gördüğümüz tabloda e, iki şekilde bakalım tablo. Bir, birinci şekil. Burada üç farklı varlık türü var. Önce öyle bakalım. Birincisi e, bitki varlığı, bitkiler. İkincisi hayvanlar ve üçüncüsü de insanlar. Ee, birinci olarak Bakıyoruz şimdi. Bitkilerin arkadaşlar üç tane özellikleri var. Hayvanlara geçtiğimizde bitkideki bu üç özelliği de alacağız ve hayvandaki iki özelliği idrak yani duyu algı ile hareketi alacağız. İnsana geçtiğimizde ise arkadaşlar hem bitkideki özellikleri hem de hayvandaki özellikleri alacağız ve onlarda olmayan özelliği alacağız şimdi. Biz önce birinci şekilde bakalım dedik. Sırayla gidiyoruz. Bitki türünden başlayalım. Şimdi e, i̇bn Sina'da arkadaşlar e, bitkilerin nef sahibi olması demek bitkilerin canlılık e, canlı sahibi olması demek. Bir canlı türdür. Ondaki canlılığı şey yapan e, kavram nefstir. Yani bitkinin canlı olması onun e, nefs olması demektir. Evet, Tuba evet, dediğiniz gibi yani bir üstteki varlık türüne geçtiğimizde alttaki varlık türündeki özellikleri de kapsıyor. Yani bitkideki özellikler hayvanda da vardır. İnsana geçtiğimizde hem bitki hem de hayvandaki özellikler insanda da vardır ama insandan şeye doğru gittiğimizde bitkiye doğru gittiğimizde insandaki özellikler hayvanda yoktur. Hayvandaki özellikler bitki de bitkide yoktur. Böyle bir e, durum söz konusu. Şimdi şunu dedik, bitkide canlılık, bitkinin nefes sahibi olması ne demek, bitkinin canlı olması demek. Yani bitkiliğinde bir cismi var, bedeni var. Yani organik dedik, organı var bedeni yani. Canını taşıyan demektir bu organ, yani beden. Bir de o bedenin dışında bir canı var. İşte bitkideki canlılık alametinin 3 olduğunu söylüyor ikisiyle arkadaşlar. Bunlar bitkinin beslenmesi, beslenme gücü onun canlılığının bir tezahürüdür. Bitkinin canlılığını devam ettirebilmesi beslenmesine bağlıdır. Bitkiye su vermediğimizde bitki e, veya güneş ışığını almadığı zaman e, canlılığını kaybeder. Bazı bitkiler tabii ki güneş ışığı almadan yaşıyor. E, neyse gelin su. Bildiğiniz bitki türlerinden örnek verecek olursak beslenmesi bu şekilde oluyor. Yani o beslenme e, özelliklerini karşılamazsa beslenme ihtiyacını canlılıkta onu da sona erecektir. Dolayısıyla birinci olarak bu ikinci olarak beslendikten sonra beslenen bitki ne yapar? Büyür. Bu, bu belli bir aşamaya geldikten sonra da, e, üreme gücü ile canlılığını ve türünü devam ettirir. Yani biz bitkide canlılıktan bahsettiğimiz zaman arkadaşlar bitkinin üç güç üzerinden canlı olduğunu söylemiş oluyoruz. E, <gülüyor> İkinci varlık türüne geçtiğimizde yani hayvan türüne geçtiğimizde hayvan bitkideki özellikleri kapsayan bir varlıktır. Ama bitkide olmayan özellikleri de kapsayan bitkide olmayan özellikleri de barındıran bir varlıktır. Bitkide olmayan özellikler nedir? Hayvanların algı güçleri idrak diyoruz arkadaşlar. Buradaki idrak bildiğimiz algı manasına gelmektedir. Bir de yani i̇rade ile hareket arkadaşlar. Burası önemli bir şey. Hareket dediğimiz irade ile hareket. Yani irade hareket. Çünkü e, bunu anlattığımızda şöyle bir soru geliyor. Bitkiler hareket etmiyor mu diye soru geliyor. Evet bitkilerde de bazı hareket türleri var ama buradaki hareketten kast edilen irade ile hareket etmek. Bitkinin hareketi zorlama e, zorlama ile harekettir Yani rüzgarın acı sallaması gibi veya e, yaprağın düşmesi ondan sonra pardon şeyin yaprağının geçermesi, renk e, alması gibi bunlarla bir e, şekilde, bunda bir değişim manasına geliyor. Fakat bunlar arkadaşlar e, ya bitkinin doğasından kaynaklanan, ya da zorlamayla dışarıdan bir etkiyle olan hareket türleri. Dolayısıyla burada hayvandaki hayvana hayvanda olup da bitkide de olmayan hareketler kastedilen iradeyle hareket etmek, yani bitkinin iradesiyle bir yerden bir yere gitmesi gibi mesela bu söz konusu olamaz. Evet, şimdi bu iki gücü biraz daha ayrıntılı bir şekilde ele alalım arkadaşlar. Ee, hayvandaki idrak ne anlama gelir? Önce oradan başlayalım. Ee, hayvandaki idrak, arkadaşlar az önce söylediğim gibi algı manasında bunu biz söylüyoruz. Yoksa insandaki gibi bir idrak etme e, durumu değil, algı. Bizim de algı müşterimiz var, hayvanların da algı müşteri var. Bu algı güçlerinde ikisiyle ikiye ayırıyor. Bunlar çok eskiden beri alisoteleside olan ayrımlardır. Yani buna göre dış algılar var. Bir de iç algılar var. Yani dış algılar dediğimiz arkadaşlar hepinizin bildiği beş dış duyu. Ve bunlar dokunma, tatma, koklama, işitme ve görme. Bu beş duyu hayvanlarda bulunan dış duyu organlarıdır ve o duyu organlarının elde ettiği bilgi türleridir. Yani algı bir bilgi demektir aynı zamanda. Hayvanın görmesi hayvan için bir bilgi manasına gelir. Hayvanın bir algısıdır. Tabii burada şunu söylemek lazım. Bu algı güçlerinin dış algıların, dış duyuların hepsinin her hayvanda bulunması diye bir durum söz konusu değil. Hepinizin malumudur. Bazı hayvanlar, bazı duyu güçlerini kullanamazlar. Daha doğrusu onlarda o güçler yoktur. Bazılarında hepsi vardır bunların. Bazılarında bir kısmı vardır. Ya da bazı hayvanlarda bazı duyular daha gelişmiş iken bazılarında çok daha zayıftır. Dolayısıyla yani burada şunu da kastetmiyor. Buradaki dış algıların hepsi bütün hayvanlarda vardır şeklinde bir genelleme yok. Onu da ifade etmek lazım. Hayvan türlerinde genel olarak e, bu beş duyu vardır. E, bütün hayvanlarda olmasa da bu 5 duyu veya hepsinde eşit mertebede olmasa da 5 e, duyuyu kullanan hayvanlar vardır. Dolayısıyla e, bu tüm hayvan kapsayacak şekilde bu tablo geliştirilmiştir. Evet, dolayısıyla arkadaşlar 5 duyudan Bahsettikten sonra yani dıştaki beş duyu, dış, orga, dış duyu organlarıyla elde edilen e, algılar bunlar. Bir de iç algılarımız var. E, bunlar şimdi nedir? Ortak duyu, e, tasarlama gücü, ahayül gücü, vehim e, gücü, e, belirleme ve hatırlama gücü. E, Tübanın sonrul e, belleme ve hatırlama gücü ile ilgilidir. Buradaki beşinci güç e, el tul hafıza e, el tul zakira denilen, yani e, onda bulunduğu bir mekan algısı var, mekan anlayışı var. İç algılarla ilgili bir şeydir bu. E, yani idrakte diyebiliriz buna. Bir bilgi türü, onun bilmesi bir mekanı olduğunu biliyor, o mekanın e, yolunu yönünü de. E, biliyor hayvan. E, bu e, şeyde hatırlama gücü sayesinde e, gittiği o yolu e, öğren, öğrenerek bunu tabii ki elde ediyor bu hayvan. E, bir hayvan türleri için böyle. E, dolayısıyla hayvanın daha önce belirlediği, öğrendiği bir bilgiyi depolaması ve o depoladığı bilgiyi daha sonra hatırlaması sürekli oluyor. Sizin örneğiniz ama <gülüyor> bazı hayvanlarda. Ee, öğrenme e, böyle e, insanın veya başka kendi türünden bir hayvanın öğretmesiyle değil de öğrenme şekliyle değil de başka şekillerde bu olabiliyor. Mesela biliyorsunuz somon balıklarının veya başka balık türlerinin e, veya kuşların göçleri böyle bir e, dış sonradan öğrenme değil de kalıtsal öğrenme denilen İbn-i Sina'nın gazidi dediği içgüdüsel yolla olan bir şeydir. E, tabi burada hangisini kastettiğinizi bilmiyorum ama herhalde yani mesela koyunların eve dönmesi işte şeyini dönmesi veya ineklerin bu daha sonraki bir öğrenmeyle elde edilen benim 5. burada dediğim şeye gidiyor ama bir de e, içgüdüsel öğrenme içgüdüsel olarak bu yani genlerinde sahip oldukları bilgi var e, bir hayvanların. Güzel bir bilgi bu. Şimdi şu iç takterin, iç algıların ne olduğunu arkadaşlar isterseniz okuyalım. Özellikle arkadaşlar bu tabloda bu iç algılara ağırlık vermenizi de öneriyorum ayrıca. Çünkü bitkideki güçler belli malumunuz zaten. Yani şöyle tabloya bir baktığımız zaman burada sizin yeni olarak gördüğünüz şey büyük oranda bu iç aldılar. Onları ben okuyayım biraz ağırlık verelim. E, bitkideki gibi işler şey zaten biliyorum. Beslenme, büyüme, üreme. E, hayvandaki dış duyular da ve insandaki haline marum. E, bu iç duyular peki nedir? Ona biraz ayrıca değinelim. Bu iç duyular aynı zamanda insanlarda vardır arkadaşlar. Yani tabloya biz ikinci şekilde baktığımız zaman, Dedi ki iki şekilde bakacağız. Bir üç ayrı varlık türü var. Ee, yani ayrı ayrı inceliyoruz. Keserek inceliyoruz. Ama bir de ikinci baktığımız zaman havlu'nun tümünde insanın güçlerini görmüş oluyoruz. Yani oradaki güçler aynı zamanda insanda da bulunan güçlerdir. Şimdi bu hayvandaki iç e, algılar iç algılar beş tane. Bundan e, bahsediyoruz. Bunlar arkadaşlar. Tek tek gidelim. Ben şurayı okuyayım isterseniz. Ee, okuyayım sonra açıklamasını yapayım. İç duyuların ilki olan ortak duyu. Buradan başlayalım. Sayfa 25. İç duyuların ilki olan ortak duyu gücü dış duyuların nesnelere ilişkin olarak algılamış olduğu suretlerin kendisine iletilip toplandığı ve böylece bu suretlerin topluca ve bir bütün olarak algılandığı bir güç olma özelliğini taşımaktadır. Bu güç sayesinde mesela bu kokulu olan beyazdır gibi tikel bir yargının oluşturulabilmesi mümkün olmaktadır. Zira, zira dış duyu nesnelerin niteliklerini algılasa da yani suretleri birbirinden ayrı olarak idrak etse de bu suretleri bir araya getirerek bir hüküm vermesi mümkün olmaktadır. Demek ki ortak duyu gücü tek bir nesneye ilişkin olarak farklı dış duyu organlarının verdiği dağınık verileri birleştirerek bir algılama gerçekleştirmekte ve bunlar arasında ilişki kurarak bir yargı oluşturmaktadır. Böylece aynı nesnenin hem koku hem de beyaz olduğu bir bütün olarak algılanması ortak duyu gücüyle sağlanmaktadır. Yani şunu diyor arkadaşlar, mesela e, göz bir veri getiriyor e, ortak duyuya. E, ortak duyu ne demek? Beş duyunun bilgilerinin toplu olduğu e, mekanizma, bilgi mekanizmasının olduğu güç. E, şimdi bir, e, gözün getirdiği Bilgi, görmeyle ilgili bir bilgi türü farklı bir şey. Kulağın getirdiyse farklı bir şey. E, kulak görmeyle ilgili bilgiyi elde edemez değil mi? Kulağın şeyi, e, kulak duyma ile ilgili bilgiyi alır. Sesle ilgili bilgiyi alır dolayısıyla. E, veya bunun kokuyla ilgili bilgiyi alır. Dolayısıyla 5 duyun her birisi e, kendi yolları ile elde ettiği bilgiyi getirir ve bırakır. E, şimdi bu ortak duyu ise Farklı kanallardan gelen bu bilgileri birleştirme özelliğine sahip. İşte ortak duyulmesini şeydi. O ee, neden ortak diyor? Ee, bir taraftan göz duysu, yani göz duysu mesela <gülüyor> bir meyveden örnek <gülüyor> verelim arkadaşlar. Kırmızı bir elmanın e, kırmızı olması e, gözün elde ettiği bir bilgi. E, elmanın bir e, kokusu var. O kokuyu kulak alıyor. Bir de tadı var. O tadı da dil alıyor. Bunları farklı farklı kanallarla elde ediyor e, duyu güçleri. E, dış duyular. Bunları ortak duyuya getirdiğinde bu e, bilgi mekanizmaları bilgi e, kanalları bunları ortak duyuya birleştiriyor ve o üçünü bir araya getiriyor. Bu kokudaki e, yani elmanın sahip olduğu kokudaki bu kokudaki, bu renkteki e, ve e, bu tatlaki şey elmadır e, bilgisini çıkartmak için e, bu üç farklı bilgiyi birleştirebiliyor. Bu hayvanda da e, olan bir şeydi Mesela yani bunu akıl demeyelim çünkü akla farklı bir şey diyor filozoflar. Ee, akıl e, hayvanda olan bir şey değil filozofların e, şeyine göre. idrak onun için farkına var mı e, manasına da geliyor daha alt bir şey göre. Ee, yani hayvanın zihni e, hayvanda da bir zihin var, insanda da bir zihin var. Hayvanın e, zihni e, şeyleri. Mesela hayvan şimdi e, şey yemiyor mesela diyelim. E, daha önce denediği bir e, yemek diyor diyelim. Beğenmedi. E, artık o beğenme derken tabii insani manada demiyoruz bunu. Bir şekilde ona dair bir algı oluşturur. Daha sonra o şey kendisine getirildiği zaman hayvan tabii onun rengini görebiliyorsa. Çünkü bazı hayvanlarda renk oluyor var. E, o renkle o kokuyu birleştiriyor ve bundan bir sonuç çıkartıyor. Bu şudur e, şeklinde bir... E, netice var hayvanda. Yani bu insanda da var. Hayvanda da farklı düzeylerde tabii ki. İşte bunu sağlayan şey ortak duyu gücüdür. Yani onu e, yiyememesi hayvanın e, o farklı şeyleri, duyuların şeyini e, bir araya getirip e, o nesnenin iki nesne bazen ses de olabilir. Yani nesne dediğimiz şeyle e, gör, gözle gördüğümüz şey de olmayabilir. Hayvan bir e, ses duyuyor. O sese bir tepki mesela. O, o da e, onu bir bütün olarak algılayan ortak duyunun gelişi. Yani özetle e, ortak duyu arkadaşlar, çok uzatmaya gerek yok. E, farklı dış duyuların getirdiği farklı bilgileri birleştiren, onları bütünleştiren e, bilgi kısımdır. Pasarlama gücüne geçelim. Ortak duyunun ortak duyu gücünün Dış duyulardan elde ettiği duyulur nesnelere ilişkin tüm imajları ve algıları kendisinde toplayıp saklayabilen güçtür. Bu güç duyulur nesneler dış duyulardan uzaklaşsa bile bu algıları orada tutabilmektedir. Bu özelliğiyle o ortak duy gücünün hazinesi durumundadır. Yani deposu. Zira ortak duy gücü dış duyuların verilerini alma güne sahip olsa da onları muhafaza etme gücüye sahip değildir. İşte tasarlama gücü burada devreye girmekte. Ortak duydan tanınanları saklama işlerini görmektedir. Arkadaşlar tasarlama gücü Al-Kuvvetül Musavver'e bir depo gücü. Ama hangi tür bilgilerin bir deposu? Mesela gözle, burunla, kokuyla alınan bir bilgi var. O bilgiler işte az önce elmadan bahsettik. Elma yani gördüğünde sattığında bu elmadır diyorsun. Bunları ortak duyu birleştiriyor. Şimdi bu tasarlama gücünü yaptığı ise şu. O nesne duyu algılarından uzaklaştırıldığı zaman o nesne yok. Nesne ile ilgili daha önce bahsettiğimiz bu bilgileri depoladık. Nesne ilgili bir bilgimiz var. Kırmızı, renk kutat eşittir elma diyoruz. Elmanın kendisi olmadığında da Onları bir araya getirip bundan aynı manaya çıkartabilme gücüdür. Yani ortak duyuda e, ortak duyudaki durumdan farkı şu: ortak duyuda e, söz konusu nesne orada hazır. Tasarlama gücünde ise daha önce elde edilen bilgilerden hareketle çıkartılan sonuç var. Kendisi nesnenin yok ama sonuç yine orada hazır olarak bulunmakta. E, arası aralarındaki ilişki ve fark bu şekilde. Şimdi üçüncüsüne geçelim. Tahayul ve tefekkür gücü. Ee, bu tasarlama gücünde, <gülüyor> tasarlama gücünde bulunan suretler yani daha üretif düşünce gücü tasarlama gücünde bulunan suretler dış duyu algıları ile belleme ve hatırlama gücünde bulunan anlamları çok farklı şekillerde birleştiren, birbirleriyle birleştiren ve ayrıştıran bir özelliğe sahiptir. Bu güç kullanılarak mesela altın ve dağ suretinden altın dağ imgesi oluşturulabilir. Şimdi arkadaşlar, e, i̇bn Sina'ya göre bu birleştirme ve ayrıştırma işlemi yapan gücü, vehim gücü kullanırsa buna tahayyül gücü, aşağıda değinecek olan akıl gücü kullanırsa kullanırsa tefekkür gücü denir. Evet, şimdi biz bu arkadaşlar hayvandan bahsediyorsak bu üçüncüye diyeceğiz, tahayyül diyeceğiz. Eğer insan söz konusuysa e, buna tefekkür diyeceğiz. Peki bu nedir? Tahayyül gücü daha önce bir önceki aşamadaki ortak duy ve tasarlama e, deposu olarak olarak dediğimiz o e, mekanizmadaki şeydeki o aşamadaki e, bilgileri farklı şekillerde e, bir araya getirebiliyor ve farklı şeyler çıkartabiliyor. E, yani e, Elma dedik mesela, elma örneğini e, verdik. Elma bunun dışında mesela başka bilgilerimiz var. İşte e, altın, gümüş, başka bir varlık türü. Biz bunları bir araya getirmek suretiyle altın elma diyebiliriz mesela. Hayır gücü farklı duyu organlarıyla e, alınan e, bilgilerin daha sonra e, şeye getirilmesiyle e, tasarlama gücüne depolanması aşaması var. Ondan sonra daha hayır gücü bununla çok farklı farklı şekilde birbiriyle ilişkilendirebiliyor. Farklı e, ve gerçekte olmayabilen. Yani olabilen de olur, olması da mümkün, olması da mümkün. Bunları bir araya getirip farklı şeyler bir araya getiriyor. İşte bunu insan yaparsa tefekkür gücünün bir şeyi oluyor, hayvan yaparsa bu tahayyür gücünün bir neticesi oluyor. Hayvanlı, hayvanın da bu tarz bir soyutlama işlevine sahip olduğumu bugünkü bilim zaten çok rahat bir şekilde, açık bir şekilde ortaya koymuştur. Ee, bu da Yunanca'da fantazya deniliyor. Ee, tefekkür gücü, e, gerçekte olmayabilen, olmayan e, manaları bir araya getirip yeni sonuçlar çıkartıyor. İşte burada bir arkadaşlarımızın hayal güçlerinin hemen e, oluşturduğu örneklerde olduğu gibi e, veya Pegasus vardı bu şey, e, uçan at, kanatlı at. E, bu tabii bugün. ...görsel sanatlar, sinema vesaire bu sanatların şeyidir yani, hırtın alanıdır burası, çizgi film, kahramanları vesaire birçok şeyler bu insanın bu gücüyle olan bir şeydir. Buna tefekkür gücü demiş tabi i̇bn Sina, tefekkür çok farklı manalarda kullanılıyor tabi, daha çok bu tefekkürü Kur'an Kerem'de geçtiği manasıyla derin düşünme anlamında kullanıyoruz. İbn Sina, ona o, o tarz düşünmeye daha farklı bir anlam verecek Arapça'da tefekkür kelimesini burda e, hayvandaki tahayyül e, durumuyla eşitliyor, yani hayvanın hay hayal kurması, e, insanın hayal kurmasına tefekkür diyor, hayvanınkine tahayyül diyor yani böyle bir e, arada şeylik var arkadaşlar. Herhalde bu anlaşıldı diye düşünüyorum. Yani bir önceki aşamadan buranın farkı, Hayır gücünün farkı sahip olunan, toplanmış, saklanmış olan o bilgilerden çok farklı yeni şeyler çıkartabilme özelliğidir. Şimdi burada i̇bn Sina'nın teoriye bazı kattığı şeyler var. Ben yukarıda söyledim. Teori Büyük Oran'da Aristoteles'ti. Geçen bir anima adli geçen e, ruh, e, da, nefs adlı eserinde Arapça e, geçen e, teoridir. Fakat buna tabi silahdan çok ciddi katkılar var. Bunlardan bir tanesi dördüncü güç olarak gördüğümüz e, yani dördüncü güç derken isterseniz şöyle tabloya dönelim bir evet e, tekrar 28'e geldik. Bu iç algıların dördüncüsü ortak duyuyor, tasarlama, tahayyül. Bunları gördük. Şimdi vehim gücü bu. Vehim gücü e, şeyin, bir şeyin, İglisina'nın psikolojiye yapmış olduğu katkılardan birisi olarak e, kabul edilir. Yani daha önceki e, filozoflarda olmayıp da bir eklediği bir e, güç hayvanlarda e, ve insanlar da bulunan bir güç. Yani hayvan ve insanla farklı farklı işlese de ortak e, özellik olarakından bir e, benzerlik var. E, Şimdi bu nedir peki? Rehim gücü. Rehim gücü şudur. Ee, dış duyularla duyumsanan suretlerde mevcut olan e, fakat bu duyular tarafından duyumsanmayan tikel anlamları algılar. Mesela kurt suretinden tehlikeli anlamına çıkarılması böyledir. Şimdi burada diyor ki dış duyularla duyumsanan suretlerde mevcut olan yani e, dış duyularla duyumsanan suretler. Mesela kurt gözle görülen bir şeydir kurtun kendisi. kurt gördüğü zaman kişinin karşısında bir kurt sureti vardır. Bu dış duyuyla, duyulardan bir tanesiyle yani gözle görülen bir şey. Veya bir uluma sesinden bahsedelim. Ormanda, karanlık bir ormanda bir uluma sesi, tek başına olduğu kişi. Bir uluma sesinden bahsettik. Bu gözün veya kulağın elde ettiği bir surettir. Arkadaşlar suret kelimesini burada altını çiziyorum. Bizim filozoflar sureti sadece gözde görülen şey demiyorlar. Arkadaşlar suret 5 dış duyunun konusu olan nesnenin adıdır. Gözde gördüğün zaman gözde görülen şeyin adıdır suret. Ses ise o sestir. Yani burada o nesneyi nasıl elde ediyorsa duyuyorlar onunla ilgilidir. Şimdi kurt suretini gördü. Veya o sesi duyduğu ormanda ses ve görüntü dış duyuyla elde edilen bir şey. Fakat buna bir mana ekliyor. İkinci bir mana ekliyor. Sesin kendisinde veya görüntünün kendisinde olmayıp da ona ilave eden kattığı bir anlam. İşte buna vehim diyor şey. E, e, bu böyle olmayabilir de. Yani o vehim gücünün e, o surete kattığı şey e, öyle olmayabilir de öyle olabilirdi. İkisinin örneğini de vereceğim. Mesela şey burada verdiğimiz örnekte kurt suretinden tehlikeli anlamının çıkarılması böyledir. Mesela şey e, hayvanın işte kurt şeyin, ceylan olabilir vesaire. Ceylanın kurt suretini veya onun kokusunu e, ben özellikle söylüyorum. Duruların illa bir tanesiyle eşitlemeyelim. Kurt suretinin görüntüsünü gördüğünde veya kurtun aldığında buradan bir tehlike manası çıkartmak. Bu vehim gücünün işi. Yani böyle vehmediyor, burada birlikte bir kez var ve kaçmak gerekir e, diyor. İşte bu vehim gücü hayvanlarda tabii nasıl çalışıyor? İçgüdüsel olarak e, çalışan e, bir şeydir belli durumlarda. Belli durumlarda da e, öğrenmeyle e, kazanılmış bir e, şeydir, e, durumdur. E, şimdi Vehim demesinin sebebi şu, çünkü vehimler bazen yanıltabilir de, yani hayvan da yanıltabilir, insan da yanıltabilir. Onun için vehim mutlak bilgi veren bir e, güç değildir. Vehim gücünün etkisini bir işte olarak e, kullanıyor. Yani beş duyuyu algılanan bir e, şeye, e, bir surete e, anlam verilmesi. E, Yani bu da olabilir. Ee, sizin söylediğinizde olabilir. Oradan bir anlam e, çıkartıyor. Ee, mesela başka bir şey e, örnek verebiliriz. Rehimin insanı anlatabileceği e, örneklerden bir tanesi. Ee, Mesela yalnız kalan bir kimse, e, diyelim bir köy bağı evi gibi bir yerde, e, rüzgar sesi duyuyor. Rüzgarın çatıya işte bir yerleri duyur datması. E, burada vehim gücü ne yapıyor? Orada, e, onun bir orada canlı, tehlikeli bir şey olduğu o şekilde vehmettirebiliyor insanın. Böyle bir neticeyi e, duydurabiliyor. işte bu vehim gücünün e, surete bir anlam yüklemesiyle ilgili bir şeydir. Suret nedir? bir ses var rüzgar sesi fakat rüzgarın kendi sesinde olmayan şey sen bir anlam yükliyorsun işte bu da yanıltabileceği yani doğru da çıkabilir yanıltabilir de ve hımm vücudun besin işte arkadaşlar bu evet bu verdiğiniz örnek poşet örneği de olabilir tabi <gülüyor> Evet şimdi arkadaşlar vehim gücü de anlaşıldı diye düşünüyorum. Beşincisine geçelim. Belleme ve hatırlama gücü. Bu güç vehim gücünün algıladığı tikel anlamları gerektiğinde hatır hatırlamak üzere saklayan bir işleve sahiptir. Bu güç bir bakıma vehim gücünün idrak etmiş olduğu anlamların deposu durumundadır. Daha önce vehim gücüyle e, alınan bir e, bilgi var. Mesela e, e, daha önce rüzgarda ee, rüzgar sesinden şey yaptı, korktu. Gitti buna baktı ve orada bir şey olmadığı sonucu çıkarttı ve dedi ki bu rüzgar sesidir. Daha sonra tekrar bununla karşılaşıyor. Ee, i̇nsan için de olabilir, hayvan için de ee, bu söz konusu olabilir. Ee, i̇nsan için söz konusu olduğu örneği veriyoruz. Tekrar karşılaştı bununla ve o daha önce yine vehim ona yine bir korku hissettirdi ama önceki bilgisine istinaden yani belirli bir hatırlama gücüne dayalı olarak bunun bir anlamı olduğu sonucuna hatırladı ve ona göre bir tepki verdi. Bu hayvan için de söz konusu olabilir dediğiniz gibi arkadaşlar. Mesela soruyu verdi ona bir soru alırken. Mesela e, hayvanlarla ilgili yapılan deneylerde e, yok ara vermeyeceğiz arkadaşlar. 10 buçukta inşallah bitiririz. Ee, yani ona yani rehin demeyelim de o bir önceki e, şeyle ilgili e, tasarlama e, ile ilgili e, olsa gerek. Ee, bu burada mesela hayvanlar ilgili yapılan bazı deneylerde hayvanların e, böyle şaşırtılıyor mesela ee, işte hayvanı korkutacak bir <gülüyor> suret konuluyor şeyine bu yani, gerçekli olmadı halde ee, fakat hayvan ondan daha önce şu vehim gücü bir anlam çıkarmış ee, yok o, o da şey o içgüdüsel öğrenmenin bir şeyi yani bu depresyon önceden hissetme o içgüdüsel öğrenme kategorisinde herhalde değerlendirilmiyor olsa gerek. Bizim kaynaklarda bunun örneğini hatırlamıyorum ama ona girer zannedersem. İşte bu hayvanı şaşırtmak için mesela bir korku, korkutacak bir suret konuluyor gerçekte olmalarda veya ses konuluyor. Hayvan tabi ona bir mana yüklüyor ve vehim gücünün yüklediği manayla ondan ona göre bir tepki şey yapıyor. Ee, daha sonra bu deneyi tekrar yapıldığı zaman e, hayvanın e, belli tekrarlara kadar aynı tepkiyi e, yani yine kaçtığını e, görmek mümkün. Yani belleme ve hatırlama gücü e, vehimin şeyine göre e, çalışabiliyor. Yani hayvanlarda da yanıtabilir dedik ya onun bir örneği olarak e, bunu böyle vermek mümkün. Ama belli bir sayıdan sonra hayvan artık e, o deneylerde değişiyor türüne göre e, farklı davranabiliyor tabii. Artık o zaman onunla bir öğrenme e, hali oluyor. Yani belirleme ve hatırlama bu sefer şöyle hayvan bunun bir korku verecek bir şey olmadığını o buraya konulan suretin, onun gerçek olmadığını e, görüntü olduğunu e, şey yapıyor, belirli tekrarlardan sonra ve o belirleme ve hatırlama bu sefer onun bu şekilde işliyor. Yani o gördüğü suret e, gerçek değil e, buna ulaşabiliyor. Evet. Evet arkadaşlar örnekleriniz güzel, ee, tabi hangisinin nereye oturur e, bazen şey yapamıyorum e, yanlış bir şey de söyleyeyim diye. Yani büyük oranda verdiğiniz örnekler uyuşuyor burada anlatılan şeylerle. Ee, burada da tabi yani bu son örnek ona girebilir, Belli ve hatırlama gücü, e, ona zarar verecek bir şey olmadığını e, belli deneylerden sonra e, hatırlıyor. Yani bu el kuvvetü hafıza. El-Kuvvetü Zekirah, Zekirah, Zekirah arkadaşlar Arapça'da biliyorsunuz ikretmek, hatırlamak manası da var. Ezgür-i Ezgürtüm ayetini de beni zikredeyim, ben de sizi zikredeyim değil de beni hatırlayın ki ben de sizi hatırlayayım diye şey yaparlar. Onun e, gibi anmak, hatırlamak, e, burada hatırlamak manası e, Arapçası gücüm bu. Evet arkadaşlar, şimdi buralar herhalde anlaşıldı. Evet diye düşünüyorum. Yani bu şeye epey bir ağırlık verdik. Ee, arkadaşlar. Ama dediğim gibi önemli bir bölümdü. Çünkü diğerlerine göre görmediğimiz bir yer. Şimdi ikinci e, tarafına geçelim. Hareket gücü peki hayvanlardan? Az önce söylediğim gibi bu e, iradi hareket. Burada kasteten iradi harekettir. Mesela ben bunu e, fakültede anlatırken de bazı öğrencilerimiz e, işte ağacın sallanmasını söylüyorlar. Kimisi daha böyle e, daha e, arttı örnekler veriyorlar i̇şte mesela bu sinek yiyen e, böcek yiyen bitki türleri veya e, güneş güneşe doğru dönen şey biliyorsunuz acı şey e, onlar tabi iradi hareket kategorisine girmiyor onlar e, ama bu sonuçta İbn Sina'nın o dönemin bilim paradigmasına göre ortaya koyduğu bir şeydir bugün bugünkü bilim ne diyor bilemiyorum yani biz e, yağınıza girmiyor bugünkü bilim İrade hareket eden bir bitki vardır diyorsa da teori değişmiştir diyeceğiz o zaman. Ama bilmiyorum yani şu an bizim verdiğimiz örnekler dönemin e, sınırları içerisinde kalan örnekler. E, bu bahsettiğimiz şeyler, son verdiğimiz örnekler iradi hareket kategorisine girmiyor. Yani sineği, böceği yemesi de, güneşe dönmesi de, onun e, reseptörlerinin yani üzerindeki aldığı şeylerin bitkinin, e, ışığı, güneş ışığını veya böcekteki e, böcekten salgılan bir şey var onu hissetmesiyle büyük bir şeyin hissetme derken e, bedenindeki bir fiziksel durumla ilgilidir. Dolayısıyla ona göre doğa sferiye bir tepki gösteriyor. Yani ona irade hareket parçalan demek zor. E, neyse bunlar tabii e, doğrudan konumuzla alakalı değil. E, sadece şunu hatırlatmak için söyledim, iradi hareket. Burada kastedilen hayvanlardaki hareket gücüyle kastedilen edilen iradi harekettir. Ee, şimdi burada hemen şöyle bir e, parantez açıp kapatacağım. Bu bahsettiklerimizin o, psikolojiyle, bilgi teorisiyle ne alakası vardır e, denilebilir. E, belli yerlere öyle değil ama e, hayvanların bu iç idraklerine geçtikten sonra e, dış duyular ve iç duyuların hepsi bir bilgi... Mekanizması, yani bilgi aldığımız yollardır. Dolayısıyla e, bilgi, dış duyular, iç duyular bir bilgi e, mekanizmaları O sebeple biz e, hayvanda da bir bilgi edinme süreci var. insanda da bir bilgi edinme süreci var. O anlamda e, psikoloji ve bilgi teorisi başlığımıza çelişen şeyler yok. Şimdi hayvandaki hareket gücü nedir? Ona geçiyorduk. İradi hareket dedik. Ve i̇radi hareket. İradeye bağlı olarak sinir ve kaslar aracılığıyla organların hareketini sağlamak irade hareket gücünü yaptığı. Böyle bir hareketin gerçekleşmesiyle sinada arkadaşlar 3 temel ilke ve aşamayı gerçek, gerektiriyor. Şimdi bunlar nedir? Bunları görelim. Bunların ilke idrakin sonucunda oluşan bilgi olup bu hareketin uzak ilkesidir. İkincisi irade güçleridir. Üçüncüsü de... Üçüncüsü de hareketin kendisidir. Yani fail güç. Şimdi şöyle isterseniz tabloyu açalım. Oradan daha hat olur. Tablomuz ha, şurada Şimdi arkadaşlar bu 28'deki tablo burada esasen iki temel güç var. Hareket gücünün altında. Sol tarafta bağ eski sağ tarafta fail güç. Fail güç hayvanın İnsan için de aynı. Zihnin komut verip de kaslara ee, komut verip de fiili bizzat işlemesidir. Burada anlaşılacak anlaşılacak bir şey yok. Şurası asıl e, şey. Bu da iki aşamalıdır. Yani yukarıda üç dedi. E, şöyle oluyor. Bir, hareket gücünün e, birincisi, bu bilgi aşaması en soldaki bağ esküç. İkincisi, e, oluşan bilgiye yönelik bir istek. E, ve yani bizzat fiili uygulamak. Yani üç aşamadan kastettiği bu. Şimdi bunlarla onları hızlıca görelim. Ee, Baiz güç arkadaşlar. Bilgi. Yani insanda da hayvanda da yönelenecek olan nesne e, ile ilgili bilgidir. Mesela hayvan e, bir canlı türünü elde etmek istiyor. Diyelim. Bir hayvan türü bir başka e, veya e, şeyi elde edecek. Yani zürafa diyelim. Ağaçtaki yaprağı e, almak istiyor. Ağaçtaki yaprak ile ilgili onda bir bilgi vardır. Ağaçtaki yaprakla ilgili onda bir bilgi vardır. O yaprak yenilen bir şeydir. Şeklinde bu bilgi var. İkinci olarak ne oluyor? İki tür bir güdülenme söz konusu. Bu verdiğimiz örnekte arzu gücüyle ilgili yani onu elde etme ile ilgili bir örnek verdim. Bir de kaçınma örneği de olabilir. öfke gücü ise kaçınmayı sağlıyor. Şimdi zürafa bu Yaprağı, yaprağın yenilebilen bir şey olduğu ile ilgili bilgi onda oluştu. Ki daha önce vardı bu. Onu gördüğü zaman o şey tekrar doğdu onda o irade. Sonra e, bunun hemen akabinde bunu elde etmeye yönelik e, bir istek var. Bu istek arzu güç dediğimiz el kuvvetü, heviye ile ortaya çıkıyor. O e, arzu güçünde duyduktan sonra yani bununla güdülendikten sonra ona yöneliyor. Yani fail güç dediğimiz aşamaya geçiyoruz. İradi hareketin son aşaması. Onu gidip bizzat elde etmesi. Yani komutları verdi. Zihin ve bu şeyi elde etti. Dolayısıyla hareket gücünün işlemesi de hayvanda da da bu şekilde. Bunlar ayrı ayrı güçlerdir. Ayrı ayrı mekanizmalardır. Burada verdiğimiz iki güçten bir tanesi de öfke gücü. Yani bu bilgi oluştu. Bilgi var, oluşan bir bilgi var. E, o bilgiden kaçınma e, şeklinde tezahür edebilir. Mesela zürafa dedik, yaprak yaprak duyan arzu onu elde etme Üç aşamadan bahsettik. E, başka bir örnek. E, burada e, Ceylan'dan bahsedelim, geyikten bahsedelim. E, Geyim kurtu görmesi veya başka yırtıcı bir hayvanı görmesi. Ondaki bu sefer bilgi nedir? O görülen suret kaçınılması gereken bir surettir. Yani öfke gücü burada dev, devreye gidiyor. Kaçınma, el kuvvetü gadabiyye, e, kaçınma, kendini ötürü koruma güdüsü ve ondan sonra komutu verip hemen kaçıyor. Arkadaşlar burada bu e, e, şevkiyye, el e, isteme bir şey arzu etme elde etme şeklinde olabilir. Bir şeyden kaçınma isteği de olabilir. Yani isteklediğimiz illa elde etme şeklinde olmaz. Elde etme şeklinde olduğu zaman şehvet gücü, arzu gücü, kaçınma şeklinde olduğu zaman da öfke gücü. Bu insan içinde geçerli olan güçlerdir. biz buradan arkadaşlar şimdi insan insana geçeceğiz ve aynı zamanda tam manasıyla bilgi teorisinden bahsetmiş olacağız. Evet, bilme, isteme ve yerine getirme diyebiliriz bu üç aşamaya. E, o istemeyi altında iki okla ayırabilirsiniz, bir elde etme, bir de kaçınma şeklinde. Elde etme isteği, kaçınma isteği şeklinde e, nesnenin duruma göre bilginin e, o elde karşıdaki nesne ile ilgili duruma göre değişir o elde etme veya e, kaçınma durumu. Evet, insanın maddi ve manevi e, şeyleri istemesi. E, arzu etmesi, talep etmesi de onlardan kaçılması da e, yine aynı şekilde açıklanır. E, Nuzo'yuyeyi açıkladık işte. Yani e, bilgi, bilgi aşaması dedim ben buna. Zürafada e, yaprağın yenilebilir bir şey olduğuna dair bilgi dedik. O nuzo'yuye'dir. Yani irade doğuran güç, bilgi hepsi e, ilk aşama oluyor yani. Bilme dediğimiz şey. Evet. Evet. Şimdi arkadaşlar insandaki güçlere geçiyoruz. İnsandaki güçler iki güç esasen insan nefsi dediğimiz zaman biz e kuvvetin lütkıya yani -e nefsin nefsi diyoruz. Nefsin nefsi insani nefs. güçler. Şimdi arkadaşlar buraya kadar bitkide olan güçleri gördük. Salt bitkiye ait olan üç güç. Sonra hayvandaki güçleri gördük. Hem bitkide olur hem de hayvanda olan güçler var. Ve bir de salt hayvanda olanlar var. Ee, şimdi son olarak e, insan buradaki bütün e, bu e, mekanizmaları kapsıyor. İnsan nefsi arkadaşlar sinada e, insan nefsi bir şey gibidir. Yani bir e, ünite gibi alt birimleri olan devasa bir üniteden bahsetmiş oluyoruz. Böyle alt e, şeyleri olan, parçaları olan. E, daha yalın alın e, yani hatta aslında bu daha karmaşıktır en yalın hali bu diyebiliriz daha yalın şöyle daha yalın derken sade basitleştirerek herhalde demek istiyorsunuz yani alt başlıkları çıkartırsanız öyle olabilir bitkisel nefs hayvan nefs onun da 2 gücü var dersiniz idrak, hareket işte bitkide 3 insanda da tek bilme gücü böyle en sade hali bu şekilde olabilir tabi daha uzun e, versiyonları var bunun. Mesela beslenme gücü e, arkadaşlar e, alt şeylerinden bahsediyor iblis Yani bunu ilk öğretimde FEN derslerinde gördüğümüz şeyler aslında işte e, yemenin nasıl olduğu hazmetme, sindirme bunların hepsini tek tek ayrı ayrı anlatıyor. Hepsini ayrı ayrı güçlerden bahsediyor. Büyüme de öyle, üremede öyle. Ayrı ayrı güçler var aslında. Yani bitkisel nefs alt şeyleri var. Yani yemenin olması, hazmetmesindirme vesaire gibi. Dolayısıyla sade hali dediğimiz gibi alt kategorilerin çıkartılmasıyla mümkün olabilir. Ben bunu bir de ahlak dersinde girdiğim için şöyle anlatıyorum. Ahlak felsevesi ne anlatırken de bu tablo bizim için çok önemli. Fakat ahlak felsevesi de bizi daha çok burada ilgilendiren hayvanla insanın ortak olduğu bu şevkiye gücü arkadaşlar. Ben üç ayırıyorum. Ee, şevkiye gücü yani elde etme ki bu da el kuvveti, şehviye, arzu gücü ve öfke gücü şeklinde tezahür ediyor. İnsanın e, insanla hayvanın hareketlerinin arkasında üç temel şey var. Pardon, insanın hareketlerinin arkasında üç temel güç var. E, arzu gücü, öfke gücü bir de akıl gücü. Yani hayvan insandan ayırdan akıl gücü. Dolayısıyla ahlak versiyonu söz konusu olduğunda tablo bu şekilde basit olabilir ama buradayız bilgi teorisinden bahsettiğimiz için bütün mertebe bu şekilde ayrıntılı görmek durumundayız. Önemli, yani önemli olduğunu söylediğim yerler önemli arkadaşlar. Şimdi insan insan gücü Kondan bahsedeceğiz. İnsani güç, el yani kuvvetinin lütküye düşünce gücü, bunların yani hepsini kullanmak mümkün. İnsan gücünün arkadaşlar, yani insan aklını artık bahsetmiş oluyoruz burada. İki teorik, iki aklın iki versiyonu var, iki şey var, iki fonksiyon var. pardon. İnsan aklı bir teorik olarak çalışan teorik bilgi gücü bir de pratik akıl gücü. Teorik akıl gücü ve pratik akıl gücü şeklinde bunu iki ayırmamız mümkün. Şimdi. Arkadaşlar bu sorular dersten ders sıkıldığınız gibi bir e, anlam doğuruyor bende. E, i̇sterseniz şuraları bitirelim. Ondan sonra e, ders dışı sorulara geçebiliriz. Veya dersin sonunda sormanız gereken. Evet. Haftaki derse o zaman hiç yapmayalım herhalde. Bu alırsa haftaya daha ağır bir ders gelecek. Şurayı bitirelim arkadaşlar. Çok bir şey kalmadı. 10 dakikaya toparlayacağım ben. Ondan sonra sorular soruları sohbet edebiliriz Evet o zaman Biraz su için arkadaşlar. <gülüyor> Şimdi devam edelim. Teorik akıl gücü, pratik akıl gücü. Şimdi insan aklının iki ayrılığından bahsettik. Bu Aristoteles'ten itibaren felsefe tarihinde söz konusu olan bir ayrımdır. Aristoteles insan aklının bir e, salt bilgiyi bilen e, bir de uygulamaya dair bilgileri bilip de bunları uygulayan tarafları olduğundan bahsediyor e, Benim oradan çalıştığım e, geçen haftalarda bahsetmişimdir e, şu e, Nikomaha'sa etik adlı eser e, de başka eserlerinde de tabii bahsediyor e, bunu bizim felsefolaristan felsefoları tabii birçok konuda olduğu gibi bunu da daha dakik hale getiriyorlar bu ayrımı. Şimdi ne demek bu şey? Onun üzerine duralım. Ee, teorik akıl gücü, pratik akıl gücü. Ee, az önce bir arkadaş sorduğum kavramlar önemli. Evet, işte önemli dedim. Önemli olanlar daha bir tanesi bu. Teorik akıl gücü arkadaşlar. Ee, alime gücü. Ee, uygulama eyleme ise amile. Ee, birisi alemeden geliyor, bilmeden birisi de alime birisi de geliyor. Yani uygulamaktan geliyor. Alime, amile. Alime, teorik akıl gücü yani bilme gücü. Bir tanesi de eyleme gücü yani pratik akıl gücü. Şimdi bunlar ne demektir arkadaşlar? Veya el-akrül ameli, el-akrül nazari şeklinde de ayırabiliriz. Bunlar ne anlama geliyor? Aslında normalde Teorik akıl gücü daha önce gelir ama biz bilgi teorisini teorik akıl gücüne inşa edeceğimiz için onu dayandıracağımız için aşağıda burada yazarımız e, teorik akıl gücünü sonra aldı. Pratik akıl gücünü öne aldı. Pratik akıl bahsedelim arkadaşlar önce. E, pratik akıl gücü insan bedeninin hareket ilkesidir. Buraları not edebilirsiniz. Bu güç insana düşünmeye bağlı bir takım fiilleri yönetmektedir. Buna göre... Bedenle ve bedenin faaliyetlerle ilişkisi sağlayan eyleme gücünün insanın diğer bir kısım güçleriyle ilişkisi bulunmaktadır. Bunlardan irade gücüyle olan ilişkisinden gülme, ağlama, utanma, heyecanlanma ve psikolojik hallerde olmaktadır. Hayyüdü ve him gücü gibi bir takım iç duygularla ilişkisinden, onları kullanmasından da oluş ve bozul hâlemdeki olaylarla ilgili bir kısım kritik olan hususları çıkarması ve beşeri sanatları ortaya koyması söz konusudur. Kendisiyle olan ilişkisinden ise bilme gücünden yardım alarak Yalan kötüdür, durum çirkin değil gibi genel olarak kabul gören görüşlerin insan nefsine doğmasını sağlar. Hüla sahi kerem, bilme gücü ne? eyleme gücü nedir? Eyleme gücü insanın e, uygulaması, bedenin fiil yapmasıdır arkadaşlar. Bedenin fiil yapması da insanın doğası gereği olan e, şeyler olabilir. Yani insanın metabolizmasıyla ilgili e, eylemler, fiiller olabilir. İşte gülü ağlama gibi öğrenmeye dair e, şeyler olabilir sanat gibi. ...ve teorik akılın elde ettiği bilgilerden uygulamaya tahallük eden din, ahlakla ilgili şeyler olabilir. Yani mesela namaz kılmayız nedir? Namaz kılmak, bedenin yaptığı bir e, fiil. E, zihin okumlukları veriyor ve uyguluyor bunu. Fakat biz bunlardan alıyoruz. Onların bilgisini teorik akıl gücüyle e, elde ediyoruz. Yani... E, Başka güçlerimizde değil de, az önce bahsettiğimiz gibi vehim gücünün bir şeyi yok burada mesela. Bu bilgiyi biz bir yerden alıyoruz ve uygulamaya tavarlık eden bir tarafı var bu teorik. şeyin bilgini pratik bir bilgiye döküyoruz ve uyguluyoruz. Arkadaşlar, pratik bilgi kısacası, pratik akıl kısacası insan bedeninin fiillerinin e, kaynağı olan mekanizmasıdır. Bunu böyle geçtik hızlıca. Teorik akıl gücü peki nedir? Teorik akıl gücü ise <gülüyor> arkadaşlar... İnsanın e, salt bilgileri elde etmeye e, yönelik olan e, gücüdür. Bunu bizim filozoflar e, yukarıya yani ulvi aleme e, insanın dönük olan e, tarafıdır diyorlar. E, yani bizim salt teorik bilgileri elde ettiğimiz e, mekanizmanız. Şimdi e, bu mekanizmanın nasıl işlediği arkadaşlar sayfa... E, 33 de geliyor arkadaşlar. Ben 33'e bir geleyim. Buraya bir atlayalım. Sonra tekrar geri döneceğiz. Teorik akıl gücü yani 4 farklı e, aşamadan oluşuyor. E, 33'e tekrar döneceğiz. Yani Şimdi örnek vereceğim ona zaten ama Teorik akıl gücü e, tek bir şeyden oluşmadığı için yani şu tabloya tekrar gelelim Arkadaşlar görüyorsunuz, teorik akıl gücü dört aşama, bir ve bir meleke, bir fiil ve müstefa akıl. Eyleme gücü basit yani anlaşılabilir bir şey. İnsanın bedeninin, fiillerinin uygulamasını e, sağlayan mekanizma dedik. Teorik akıl gücünün ise insanın asıl zihni ve beyin faaliyetlerinin, zihni faaliyetlerinin olduğu gerçek ve asıl girift olan, Komplike olan tarafı burası. Onun için de bunu tek bir şekilde ele almak mümkün değil. Filozoflar burada. Geçen haftalarda gördük Kimli'yi de Farah abiyle, bir akıllar hiyerarşisi vardı. Ee, bu i̇bn Sina'da da var arkadaşlar. Şimdi teorik akıl 4'e ayıracağız. Bu tablodaki şeyi gördük sıralamaya. Şimdi tekrar sayfa 33'ten devam edelim. Sonra buraya döneceğiz. Ee, Nefsle ilgili birkaç cümle söyleyip 10 dakika, 15 dakikayı bitiririz inşallah. Şimdi arkadaşlar bu 4 akıl nedir? Ee, bunları görelim. Teyulani akıl, sırayla kavramlar. E, Meleke halindeki akıl. Ondan sonra fiil halindeki akıl ve son olarak müstefat akıl. <gülüyor> Dediğim gibi bunları kendi de Farabi de e, biraz gördüğümüz için. E, yani aşağı yukarı aynı şeyler tabii. Farklı olduğu taraflar mutlaka var tabii ki. O e, aynısını söylemiyor tabii ki. Yani daha farklı şeyler söylüyor. Ama en azından konuyu benzerini daha önce görmüştük. Şimdi bunları bir daha hızlıca görelim. İulani akıl arkadaşlar her insanın sahip olduğu bilme yeteneğidir. İlni böyle görüyor. Bu aşamada akıl doğası gereği suretleri kavramaya yatkınsa da henüz nefste bilkuve halinde bulunmaktadır. Bunu arkadaşlar daha önce bilkuve akıl olarak görmüştük. Önceki filozoflardan birisinde. Yani aklın eee aklın insan aklını tabii ki artık biz burada derken insan aklını kastediyoruz. Eee insan aklının bilgiyi elde etmesi e, onun bir potansiyel özelliğidir. İnsan e, dünyaya gelmeden anne karnından itibaren akletme yeteneğine potansiyel olarak e, sahiptir ve bu akletme Belli bir zamandan sonra başlıyor ki dediğimiz bilime göre. Anne karnında başlıyor etme, bilme daha doğrusu diyelim, öğrenme, bilme, öğrenme süreçleri. Şimdi demek ki heyulani akıl, bilgiyi elde edebilmenin potansiyel olduğu aşama. Bu potansiyel aşama daha sonra melek ve fiil halindeki akla dönüşecek. Burası anlaşıldı arkadaşlar. Şimdi basitleştirelim. İnsan aklı iki güçten oluşur. Bir pratik, iki teorik. Pratik niyete tekabül ettiğini gördük. Teoride, teorik akılda dört e, aşamalı bir akıl. Birinci olarak e, bilgi elde edebilme, akletme e, yeteneğinin sahip olmanın potansiyel olduğu aşama. Ama henüz yok daha. Yani e, uygulamaya henüz geçmiş değil o akletme fonksiyonu. Bu heulani. Heula, heula arkadaşlar he ile Yunanca bir kelime. Oradan geliyor. Ee, bilkuvelik e, yani maddenin e, ilk hali denilir buna bu felsefede. Ee, burada bunu İblis bir bilkuve manasında kullanıyor. Haklıktan özelliğine sahip ama henüz bu özellik uygulamaya geçmiş değil. Şimdi meleki halindeki akıl pek nedir? Meleki halindeki akıl, varlığın çeşitli alanlarına ait bilgilerin elde edilebilmesi için gerekli olan ülkelerin kazanıldığı bir aşamayı ifade eder. Bir başka de işte bu aşama aklın tanım yapabilmesi ve akıl yürütebilmesi için özdeşlik, çelişmezlik ve üçüncü halin imkansızlığı gibi mantığın ya da düşünmenin genel ve temel ilkeleriyle kavramları öğrendiği aşamaya karşılık gelmektedir. İbn Sina'ya göre bu ilkeler doğrudan deney ve gözlemden gelmediği gibi doğuştan da değildir. Zaten belirtildiği üzere akıl doğuştan bir bilgiye sahip olmayıp sadece bilme sahip yani bilkuv olarak buna sahiptir. Sonra bunları ee, şey yapmak bunları e, öğreniyor. İşte bu meleki halindeki akıl, silahını ver diye örneklere baktığımız zaman daha sonradan öğrenen öğrenmek hanımlar, tanımları bir yere kavramlar daha doğrusu, kavramları bir yere getirip tanım yapma, akıl yürütme, kıyas yapma, sonuç çıkartma e, suretiyle akıl çalıştırılması e, aşamasıdır. Dolayısıyla bil kuvveden sonra veya heyulani'den sonra gelen bir aşamadır. Bir sonraki aşama üçüncü e, akıl, fiil halindeki akşama yani bir fiil akıl. Bu ikinciden farkını, onu göreceğiz şimdi. Aslında e, insanların sahip oldukları, çoğunluğun sahip olduğu aşama aslında arkadaşlar. Bu ikinci akıl aşamasıdır. Şimdi İblisina üçüncü olarak neyi kastediyor? Fiil halindeki akıl. İkinci aşamada temel ve genel ilkelerin kazanılmasının hemen ardından... Bunlara dayanarak deney, gözlem ve düşünme ile ya da sezgi ile birlikte yeni bilgilerin edindiği aşamayı temsil etmektedir. Bu aşamada kazanılmış bilgi adeta bir hazine olarak muhafaza edilmiş durumdadır. Bunlar istendiğinde bilgilerin düşünülür ve bilinir duruma getirilebilir bir durumda bulunmaktadır. Varlığın tüm alanlarına ilişkin bu bilgilerin kazanmasında faal akıl burada, yani burada da etkin olmaktadır. Evet <gülüyor> Burası arkadaşlar bilmeleke haline, meleke halindeki akıl aşamasında elde edilen bilgilerin depolandığı ve daha sonra bunların tekrar tekrar uygulamaya geçirildiği aşamadır. Ben az önce yanlış söyledim. Bu insanların çoğunda olan aşama burasıdır dedim ikinci için. Bu üçüncü için olacaktı o. Bundan sonra daha özel insanlar için dördüncü aşama gelecek. İkinci ile üçüncünün farkı öncesindeki olan bilgilerin tekrar tekrar uygulamaya geçirilmesi suretiyle tekrar tekrar fiile geçirilmek suretiyle uygulanmasıdır. Burada son olarak bir şey dedi faal akıl yani buna Farah dediği gibi bilgilerin kaynağı olan melek manasında yani Cebrail onunla iletişim kurma iktisal denilen ...bir bağlantı kurma e, fonksiyonu var. E, burada onun da insanın... ...sadece peygamberlerin değil, tüm insanlığında... E, iletişim kurabileceği bir e, varlık kategorisi olarak görülüyor... ...İbn-i Sina'nın bilgi Şimdi son e, olarak dördüncü akıl aşaması... ...bu İbn-i Sina'nın e, belli insanlara hasrettiği peygamberler gibi... E, her insanda olmayan bir akıl mertebesi. Bu da yani kazanılmış, elde edilmiş akıl deniliyor. Yine faal aklın etkisi var burada. Yine yani e, Cebrail faal akıl, e, her daim akletmekte olan, faal aslında yani her daim akletme komisyonuna sahip olan demek. E, onun etkisiyle insan aklın tam anlamıyla bil fiil hale geldiği, fizikten metafiziğe kadar elde ettiği bilgileri bil fiil bil, bildiği ve düşündüğü mükemmellik aşamasını ifade eder. Bu akıl aşamasında canlı cins ve insan türü yetkinliğe erer ve insanlık büyü tüm varlıklarının ilkelerine benzer. Dediğiniz gibi bu e, filozoflar e, yani dahi derecesindeki filozofları da bu kategoride saymak mümkün İbdisina e, psikolojisinde. ve burada İbdisina peygamberleri ve bir de bu e, ilahi bilgiye, ilahi feyze, ilhama mazhar olabilen, işte veli kullar da buna dahil edilebilir. Bu, Mustafa'da akıl aşamasına e, sokulabilir. tabii i̇bn Sina burada e, hakim, yani peygamber ve hakimi, filozofu bu kategoride görüyor. Evet. Demek ki Mustafa'da akıl aşaması, aklın en ileri, teorik aklın en ileri aşaması oluyor arkadaşlar. Şimdi böylece bu akıl, bu tabloyu bitirdik arkadaşlar. Şu nefs teorisiyle ilgili tabloyu bitirdik. Burada atladığımız bir yer vardı. Ona bir dönmemiz lazım demiştik. Hmm. Ee, şurası arkadaşlar 28 tablodan sonraki bölüm burada birkaç şey daha söyleyeceğim şimdi üniversiteyle e, ilgili genel şeylerimiz bitti anlatımlarımız dersin başından itibaren katılın arkadaşlar e, genel itibariyle konuyla ilgili e, şeyi gördünüz bilgi teorisi ve psikoloji Şimdi burada başta da anlatılabilecek bir konuydu ama burada arada önerildi. E, Nefse ilgili bir e, husus var. İnsan ile ilgili birkaç hususa daha değineceğiz arkadaşlar. Şimdi e, nefisler, insanların nefisleri e, bedenlerinden önce mi vardır yoksa bedenle birlikte mi vardır? Bu e, nefs meselesinde önemli bir e, tartışmadır. Burada iki farklı yaklaşım var arkadaşlar. Platon, insan nefislerinin yani burada nefis derken kastediyoruz artık. Dersin başından beri söylediğim gibi insanın bedenin dışındaki varlık alanı. Burada ruh da tabii deniliyor. Filozoflar ruh terimini pek değil tercih etmiyorlar. Nefis terimini daha çok tercih ediyorlar. Platon'a göre insan ruhları ya da nefisleri bedenlerden önce bir varlığa sahipken Aristoteles'te böyle değildir. İnsan ruhları bedenle birlikte bir varlık kazanırlar. Burada ebedisiğini arkadaşlar, e, Platon'dan farklı düşünüyor ebedisiğini. Aristoteles gibi düşünüyor. E, i̇nsan e, nefsinin e, bedenle birlikte var olduğunu, e, nefsin yapısını belirleyen şeyinde insanın e, bedeni yapısı olduğunu, yani insanın vizacı, vizacı e, bedenin yapu demektir. Bedeni yapını ise o bedenin kaldıracağı bir nefs yaratılır insanda, anne karnında, anne karnında, anne karnında cennin aşamasında yani. E, dolayısıyla e, nefste beden arasındaki de böyle bir ilişkidir. E, Pidaton dediği gibi olsaydı bunların birbiriyle uyumlu söz konusu olmazdı ikisiyle. E, nefste beden arasındaki ilişkinin e, böyle bir şey olduğunu e, düşünüyor, böyle bir ilişki olduğunu düşünüyor. Dolayısıyla... E, nefsin bedenin taşıyabileceği bir özelliğe sahip olması lazım. Bu taşıyabilmesi e, özelliğine sahip olması da e, anne karnındaki onun oluşum aşamasıyla ilgilidir. Öyleyse bedenden önce nefsin var olması e, kabul edilebilir bir şey değildir. E, i̇nsan bedeni nasıl bir sahipse böyle bir ruh dünyasına e, sahiptir. Yani e, bedenler ruh arasında böyle bir e, ilişki vardır. E, bunu e, da söyledikten sonra e, bir başka konu önemli bir konu da nefs. insan nefsi e, bedenden farklı olarak e, tamamıyla manevi bir varlıktır. Burada manevi bir cevher denilgisiyle bedenler cismani ve maddi bir varlık iken arkadaşlar e, i̇bn Sina ve İslam filozoflarının çoğuna göre insan ruhları da nefsi e, maddi ve cismani değildir. Ne demektir bu? Akıl aleminden, ilahi alemden gelmiş bir şeydir. Burada aklı filozoflar melekrut alemi ilahi alem manasında kullanıyorlar arkadaşlar. E, sık sık geçiyor. Yani akıl alemi çok soyut kalıyor. İlahi alem e, cismaniyetin olmadığı, cisimli olmadığı, maddiyetin, maddiliğin olmadığı, maddenin olmadığı, cismin olmadığı alem demektir. Manevi bir alemden gelmiştir bu. Dolayısıyla insan nefsi cismani bir varlık değildir. Dersin başında da söylediğimiz gibi bir dualizmden söz ederler. İnsan felsefesi, filozofların. Dualist yani ikili bir yapıya oturur. Maddeden, cisimden oluşan beden ve manevi bir alemden gelmiş olan nefs. İşte bu ikisinin birbiriyle iktisale bağlantısı anne karnında gerçekleşmektedir. E, dolayısıyla e, diri maddi, biri de e, manevidir. Yani dahi alemden e, gelmiş bir şeydir. Öyleyse e, beden e, maddi ve cismani olduğuna göre madde ve cisminde yok olduğuna göre e, beden de e, yok olacaktır ama e, insanın yok olmaması, daha doğrusu nefsin yok olmaması e, bedenin yokluğuyla, bedenin ortadan kalkmasıyla, eşlevlerin ortadan kalkmasıyla e, nefsin ortadan kalkması da böyle açıklanıyor. Yani insanın ölümden sonraki varlığını da e, filozoflar bu şekilde temellendirmiş oluyorlar. O ilahi bir alemden geldiği için, cismani olmayan, maddenin olmadığı bir alemden geldiği için bedenin ölmesiyle nefs ölmüyor. Neden? Çünkü kaynağı onun gibi değil. Kaynağı onun gibi olmadığına göre e, beden Bedeni ölümden sonra nefsin yaşamaya devam etmesi e, durumu söz konusudur. E, i̇bn Sina yukarıda, Kindi'de de geçmişti iki hafta önce, üç hafta önce. E, Kindi, insan nefslerinin güneş ışığının güneşten gelmesi gibi e, şey olduğunu söylüyordu. İnsan nefsleri de ilahi alemden e, geliyor. özelliği olan Allah'ın varlığından geliyor insanın nefs yapıları, akri yapıları. Dolayısıyla ee, ama kendileri ezeli değil, yani belli bir zamanda meydana geliyor öyleyse insanların yani nefsleri bedenle birlikte ölmez çünkü yapıları bedenden farklıdır. Ee, burada İbn Sina'nın son bir şeye daha değinelim ve bitirelim. Nefsi ispatlamak için, nefsin varlığını ispatlamak için kullandığı bir takım e, şeyler var, deliller var. E, bunlardan bir tanesi en meşhurlarından bir tanesi İbn Sina'nın Boşlukta uçan adam benzetmesi. E, bu şu, e, yani nefsin bedenden ayrı bir şey olduğunu e, söylemek için bu örneği veriyor Descartes'in. E, Descartes'te de var. Ama hepsi, e, onlarda 17. yüzyıl filozofları Descartes'ten bu örneği alıyorlar. Çok daha sonraki filozoflar. E, şimdi Descartes diyor ki, yani nefs bedenden ayrıdır. Yani e, cisim değildir, cismani değildir. Bunu şöyle ispatlayabiliriz diyor. Biz parazi olarak şöyle düşünelim. Boşlukta uçan adam dediği şu, biz insanın bedeni, cismani bütün fonksiyonlarını kaybettiğini varsayalım. Yani boşlukta uçuyor. Hiçbir cismani ve bedeni özelliğinin idrakinde değil. Bütün şeylerini kaybetmiş yetilerini bedeni ve cismani anlamda. Ama e, neyin farkındadır o? Kendisinin var olduğunun farkındadır. E, o uçan adam bütün cismani, bedeni özelliklerinin farkında olmasa da kendisinin var olduğunun farkındadır. Yani bir benlik bilinci anda vardır. İşte bu benlik bilinci e, insanı ben yapan şeydir. Buna da İbn-i diyor. Dolayısıyla e, insanın hiçbir e, fiziki, özelliği... E, işlemese de kendine dair bir bilinç insanda vardır. İşte o kendine dair bilinci biz e, nefs diyebiliriz diyor. İnsanın ruh dünyası yani e, akıl dünyası. E, tabii bu bizim tasavvuf ve felsefe kültüründe insanın bu bedenin dışındaki yapısı için çok farklı terimler kullanılmış. Biz bunun hepsini bir anlamda e, müsamahalı bir şekilde olarak e, ortak kullanabiliriz. Yani akıl, ruh nefs, gönül, kalp bunları insanın bedeni dışındaki benlik bilinci, kendilik bilinci manasında hepsini e, aralarında farklı olmakla birlikte bir dereceye kadar ortak e, anlamlar olarak görebiliriz. İşte i̇bn Sina nefsin cismani ve maddi olmadığını ispat bağlamında bazı delilleri var. Bunlardan bir tanesi en önemlisi de belki bu. Mesela bir başka delilinde i̇bn Sina şunu söylüyor. Biz küçükten itibaren yani insanın bedenler farklı olduğu madde olmadığının bir örneği olarak e, küçükten itibaren bizim bedeni yapımız değişiyor şeklimiz, suretimiz e, değişiyor fakat ben dediğimiz şey aynı kalıyor yani 7 yaşında da ben diyoruz, 70 yaşında da ben diyoruz e, fakat o arada e, tamamen değişmiş bir beden var suret değişiyor e, o zaman bizi biz yapan ben dediğimiz o benlik şeyi yani nefs dediğimiz şey bedenden farklıdır. Biz e, ona ben diyoruz çünkü öbürüne ben Keran her an, e, sürekli farklı ben olacak ama farklı e, bir benden bahsetmiyoruz. Tek bir benden bahsediyoruz. Bu da mesela bir diğer delil İblisinden bu anlamda hatırladığım kadarıyla beş tane delil getiriyor. E, i̇nsan e, nefsi cismani e, değildir. E, bedenden farklıdır. Farklı bir cevherdir demek için bu delilleri getiriyor. Tabi bütün bunların hizmet ettiği bir gaye var. O da insanın ölümden sonraki varlığını temellendirebilmek. Yani insanın ölümden sonraki varlığını, ahiret anlayışını temellendirebilmek için tek bir nefs olması, sahibi, olması lazım. İnsanın tek bir nefs derken tenasülü kabul etmiyor bize filozoflar. Çünkü tenasyonun kabul edilmesi durumunda e, hangi nef hangi bedene gelecek, çıkacak e, belli değil. Bu ahiretteki e, ferdiyeti de kişilik ayrı ayrı kişi olmayla ortadan kaldıracak bir durumdur. Öyleyse bu da e, kabul edilebilecek bir şey değil. Onun için tenasyonu de reddediyorlar ve İslam'ın ahiret anlayışına uygun bir e, nefs teorisi geliştiriyorlar. Tabii burada e, eleştiri olan taraf şu. Ölümden sonraki alemin e, bedeniyle cismani olduğu şeklinde e, bir yaklaşım var. E, bir arkadaşımızın sorusuyla alakalı. Yani öldükten sonraki e, insanın bilinci e, tekrar meydana gelmesi e, bedenle değil cismanı olacaktır diyor. Bu e, haftaya değil de bir sonraki hafta göreceğiz. Gazali'nin filozofları eleştirdiği en temel konulardan bir tanesidir eee bunu Evet. Şimdi arkadaşlar, ee, dersimizi bitirdik. Sorularınız varsa alalım. Yukarıda bazı sorular gelmişti. Şöyle bir iki bakayım. Ha, ders yapacak mıyız diye bir soru sormuştunuz. E, evet evet ders yapacağız inşallah. Tabii tarihini bilmiyorum ama henüz belirlenmedi onlar. Bir ders olacak arkadaşlar. Evet, sorularınızı alabiliriz. olmak evet, Onları son derste, canlı derste, yüzde derste konuşuruz arkadaşlar. Onları son derste saklıyorum. Sorularınızın bu kısmını. Ee, evet, hani imkan olanlar tabii gelebilir inşallah umarız. Telafi de e, önümüzdeki hafta bir akşam yapmak istiyorum ama. Arkadaşlar ne zaman olabilir? Bir sorayım ben. Bizim arkadaşlarla bir görüşelim. Şimdi derse gelemeseniz de izliyorsunuz herhalde videom kadarıyla ama çekim ne zaman yüklüyorlar onu bilmiyorum. İkinci dönem benim dersim başka bir sınıfa var. Siz dördün sınıfınız değil mi arkadaşlar? 4 sırasında, biz üç, ikinci dönemde üçlerin dersine giriyoruz, ahlak felsevesine. Dolayısıyla sizde de tekrar dersiniz yok. Ee, tekrar sizde bir dersimiz yok. Üçlerle yapacağız ikinci dönem. Ee, Şefrail'le olan şeyi anlayamadım diyorsunuz. Neyi, bu bilgiyi bilgi, ee, ilham etmesi, e, filozof peygamberlere etmesi. E, diğer insanlara da ilham etmesi. E, yani mesela burada e, Cebrail'in daha şey olarak geçiyor filozofların e, her insanın iletişim kurabileceği bir kurabileceği şöyle ama her insanın yani o gerekli şartları taşıyan akıl seviyesini belli ertebeye getiren her insanı yoksa alelade bir e, duruma getirmiyorlar tabii Cebrail'in fonksiyonunu ama e, belli özelliklere belli yetkinliğe akıl ulaşması halinde e, bilgiyi peygamberi olduğu gibi olmasa da ilham yoluyla akıtabilir şey. o üçüncü akıl aşamasında bunu söyledik yani onu soruyorsanız kısaca böyle Şimdi devam edecek ne demek onu anlamadım. Üçüncü sınıfların arkadaşlar ahlak felsefi dersinden görüyoruz, Dörtlerin İslam felsefesi. Yani eğer alttan kaldıysa, üç üçlerin dersini alıyorsanız da onu soruyorsanız bu derse gireceğiz. Tabii hangi sınıfa olur, hangi sınıfı olmaz onu bilmiyorum. Ee, son olarak bir soru var, onu alalım. kaçın söyledim? 8-10. soru. Evet. bilgi bir inançtır. Etikadın cazibesinin geçiyor. Bir insan östek bir hal ve niteliktir. Bu olması lazım bilgi derece okumanın yakın altında yer alır. Bilgi görüş onun okumazat ilaini kategoride yer alır. Hayır yok bu eş olması lazım. Bir bakalım yukarıya. Bir de 10. soruya bakalım. C şıkkı 10. Şu 8'den emin olamadım ama yani bir ona bir bakmak istiyorum yukarıda. Arkadaşlar ben bu sorudan emin olamadım. Ee, yani intikad olduğu, göreceli olduğu, alvenitelik olduğu. Ee, ben E diye düşünüyorum ama bir bakayım buna. Bir dahaki derste şey yaparız tekrar. İyi hatırlatırsınız. Arkadaşlar. Evet arkadaşlar o zaman şey yaparız. Onuncu ee, soruyu da söyledik. Telafi'yi dediğim gibi e, duyururuz inşallah haftaya ya da en kötü bir sonraki hafta bitirip Ayrıca dersler bir çekmesi olursa. Evet arkadaşlar. <gülüyor> haftaya görüşmek üzere. Hepinize iyi akşamlar diliyorum. İyi tatiller.